Teyfika ikiz anlatıyor. Kalbimizin pusulası güneyi gösteriyor. Bu podcast'te ben de Sigmund Freud'un hayatında önemli bir yeri olan seyahatleri üzerine konuşmayı seçtim. 1895-1923 yılları arasındaki seyahatlerinin mektuplarlaştırılmasını içeren kitabının başlığını gördüğümde kalbimizin pusulası güneyi gösteriyor. Kayıtsız kalamadım. Özenli seçilmiş mektupları, kartpostallarının arkasına yazılmış düzenli bilgileri okuduğumda... ...gördükleri üzerinde yorulmadan deneyimlediği duyguları yazan hevesli bir Freud ile karşılaştım. Güney tabii ki İtalya, Bologna, Floransa, Ravello, Napoli, yedi kez gidilen Roma ve Yunanistan'daki Atina demekti. Freud'un başka ülkelere de gittiğini biliyoruz ama özellikle güney seyahatleri çam ormanlarında Dante ile karşılaşmak... Garda Gölü'nde kendi deneyimiyle cennetsel güzellikler bulmaktı. Hayatını Roma'da bitirmek arzusunu dile getirse de, Nazilerden kaçarak İngiltere'ye sürgün gibi acı sonunu bilmemiz onun arzularını takipten bizalı koymuyor. Ben de sizleri Foy ile bir seyahate çıkma, çıkarmayı düşündüm. O dönemlerde seyahate çıkmak ve bu gezileri yazıya dökmek, yani mektup yazmak, tarihsel, politik ve coğrafi olarak bir yeri anlatmanın yoluydu. Günümüzden çok farklı tanımı olan gezginlerin benim için en anlamlısı olan Freud'un seyahat etmek, pro içmek, arkeolojik çalışmaları takip etmek ve değerli nesneleri koleksiyonuna katmak en çok hoşlandığı faaliyetler daha doğrusu tutkularıydı. Gezgin Freud bize çok sayıda kartpostal ve yeme, içme, uyuma, şehirleri tasvir etme gibi içeriklere sahip mektuplar bıraktı. Bu bıraktıklarının bir bölümü Günlük eylemleri içeren yazılar aslında çok da önemliler çünkü 20. yüzyıldaki bir Avrupalı aydının özel hayatı, aynı zamanda toplumun gündelik hayatına dair bilgiler de sunmaktaydı. Freud, ailesiyle geçirdiği Ağustos ayındaki tatilleriyle tek başına veya arkadaşları ve meslektaşlarıyla yaptığı seyahatlerini birbirinden ayırmaktaydı. 1900 yılında eşi Martha'ya yazdığı mektupta seyahatin önemini şöyle açıklamış. Bizim için ideal olarak güzel, ve sakin, mantarların bol olduğu bu yerden neden ayrılıyoruz? Basitçe şöyle diyebilirim. Bir haftamız kaldı ve kalbimizin pusulası güneyi gösteriyor. İncir, kestane, defne ve selvi ağaçlarına, balkonlarla bezenmiş evlere, antika eşya satıcılarına doğru gidiyoruz. Özellikle Napoli seyahatlerindeki mektuplarında dünyevi zevklerden bahsederek yüzme, ağaç gölgesinde içilen kahveler, gezmeler, Güney'in kişinin karakterindeki etkisini ve enerjisini anlamama neden oldu demesi bunu açıklamaktadır. Freud'un hayatında çok önemli bir yeri olan Roma seyahatleri 1901'de 45 yaşında başlar ve en dikkat gücü deneyimlerini orada yaşar. San Pietro in Vincoli Kilisesi'nde Michelangelo'nun Musa hekelini görmesi ve ardından birçok kez bu şehre gelmesi, gücü elinde tutan tek tanrılı dinlerin bu babası karşısındaki düşünceleri onun kerelerce her Roma seyahatinde eseri ziyarete gidip 1912 yılında eşi Marta'ya yazdığı mektubunda bir gün belki bir şeyler yazacağım demesi meşhur metni Musa ve tek tanrıcılığın doğacağının ilk işaretidir. Roma arkeolojik bir alan olarak bilinç dışının derinliklerine inip keşiflerde bulunduğu, otoanalizinin bir bölümünü gerçekleştirdiği Viyana'daki olaylara karşı bir çare olurken 1904'te en şık gömleğimi giyerek gittim dediği Atina'da Akropoli gezerken Sofokles'in Ödipus'u sergilediği yerde yürürken kardeşi Alexander'ın kulağına partın erkek kardeşine dediklerini tekrarlar. Babamız olsa ne derdi? Akropol'de yaşadıklarını 1936'da Roman Roland'a yazdığı mektubunda açıklar. Babalarını geçen kardeşlerin duygularının Atina'da deneyimlenmesi ve babayı geçmenin aynı zamanda suçluluk duyguları hissettirmesi sonucunda Akropol'de oluşan yabancılaşma fikrinin psikanalizin temel taşlarından bilinç dışını keşfene ulaşmasının yeridir. Bütün bu anlatıları düşünürken dönemin ulaşım aracı olan trenleri de unutmamalıyız. Tren, endüstri devriminin başlangıcını işaret eder. Zaman ve uzam algısını tamamen değiştirdiği için hayran olunan ama aynı zamanda endişe duygusu da uyandıran trenlerin Freud'un hayatında özel bir yeri vardı. Her zaman vaktinden önce gara gelir ve tren kaçırmaktan çok korkardı. 1897'de İtalya'ya trenle giderken psikanalitik kuramının temellerini yeniden düşünmüştür. Sanatın kalbine yapılan bu yolculuklar bilinç dışının da kalbine doğru yapılmaktadır. Tren... Metodunu ve analitik çalışmasını temsil etmekte, tren yolculuğu analitik yolculuğa benzemektedir. Analitik alan kompartmanları, serbest çağrışım trende giderken gördüğümüz ve hep değişen manzaraları andırır. Freud'un yolculukları önümüne kadar devam eder. Hastalarıyla kompartmanlarda oturarak onlara önceden gördükleri manzaraları, tariflemelerini dinler, tanımlar ve eşlik eder. Rüya bavulları, Korku çantaları ile seyahat için yapılan hazırlıkları analizin ilk dönemlerine benzetebiliriz. Yani zor ve karışık. Aslında daha başlamadan, ne bir kilometre bile gitmeden seyahate çıkmak ise analizin ikinci etabına benzer. Trenle analiz benzetmesine devam edersek, aklınıza ne gelirse söyleyiniz diye başlayan divan deneyimi, sanki bir pencere kenarına oturan bir yolcunun arkasında oturan birine gördüğü manzarayı anlatması pek hala olabilir. Freud sevdiği eski Avrupa'nın kaybolmak üzere olduğunu bu tren yolculuklarında bilir. Ama Roma, ah o Roma, dünün ve yarının dünyasını ise Roma'da hiçbir sınır ayıramayacaktır. Aynı bilinç dışı gibi diyelim.